MÜLK Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, Yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için, Ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. O ki, birbiriyle ahenktar, Yedi Göğü Yaratmıştır Rahman Olan Allah'ın Yaratışında Hiçbir Uygunsuzluk Göremezsin Gözünü Çevir De Bir Bak Bir Bozukluk Görebiliyor Musun Sonra Gözünü Tekrar Tekrar Çevir Bak Göz Aciz Ve Bitkin Halde Sana Dönecektir And Olsun Ki Biz En Yakın Olan Göğü Kandillerle Donattık Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü dönüştür. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara ''Size korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi?'' diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. ''Evet, doğrusu bize korkutan bir peygamber gelmişti. Fakat biz yalan saymış ve ''Allah'ın bir şey gönderdiği yok. Siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz.'' demiştik. Ve Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık, diye ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun, o alevli cehennemin mahkumları. Fakat daha görmeden Rablerinden korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma, hem de büyük mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o, kalplerin içindekini bilmektedir. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir. Ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünün size boyun eğdiren odur. Şu halde, yerin omuzlarında dolaşın ve... Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalan saymışlardı. Ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları görmediler mi? Onları Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz, Hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen mi yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz, bu tehdit hani ne zaman derler. De ki, o bilgi ancak Allah'a mahsustur. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kararacak ve işte sizin isteyip durduğunuz budur denecektir. De ki, Allah beni ve beraberimdekileri yok etse veya bizi esirgese İnkârcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? De ki, o çok esirgeyicidir. Biz ona iman etmiş ve sırf ona güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, suyunuz verse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir? Kalem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Nun Kaleme ve yazdıklarına anl olsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizde delilik olduğunu, Yakında sen de öğreneceksin, Onlar da. Doğrusu Rabbin, Kendi yolundan sapan kişiyi, En iyi bilendir. Hidayete erenleri de, En iyi bilen O'dur. O halde, Yalan sayanlara boyun eğme. Onlar isterler ki, Sen yumuşak davranasın da, Onlar da sana yumuşak davransınlar. Alabildiğine yemin eden, Aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, Durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, Mütecaviz, günaha dadanmış, Kaba ve haşin, Bütün bunlardan sonra bir de Soysuzlukla damgalanmış kimselerden Hiçbirine mal ve oğulları vardır diye Sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman O, Öncekilerin masalları der. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani onlar sabah olurken onu devşireceklerine yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından kuşatıcı bir afet bahçeyi sarı verdi de bahçe kapkara kesildi onlar sabah olurken madem devşireceksiniz hadi erkenden mahsulünüzün başına gidin diye birbirlerine seslendiler derken aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşa fısıldaşa yola koyuldular güçleri yettiği halde Onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmiyle erkenden yola düştüler. Fakat bahçeyi gördüklerinde "Mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız." dediler. "Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız." İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?" Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz yazık etmişiz dediler. Ardından kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. Şöyle dediler. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kimselermişiz. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz Rabbimizi arzuluyoruz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şu da muhakkak ki takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. Öyle ya teslimiyet gösterenleri günahkarlar gibi tutar mıyız hiç? Size ne oluyor, ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap var da Onda mı okuyorsunuz? Onda beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır. Yoksa ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, bu iddiayı onların hangisi savunacak? Yoksa ortakları mı var onların? sözlerinde doğruysalar hadi getirsinler ortaklarını o gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler fakat güç getiremezler gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür halbuki onlar sapa sağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı sen bu sözü yalan sayanı bana bırak biz onları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de onlar mı yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine niyaz etmişti. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Fakat ardından Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı. O inkar edenler zikri işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle deviri vereceklerdi. Hala da hiç şüphe yok o bir delidir derler. Oysa o alemler için ancak bir öğüttür. Hakkâ sûresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla gerçekleşecek olan. Nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud'a gelince onlar pek zorlu bir sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmi ise uğultulu, kasıp kavuran bir fırtınayla mahvedildiler. Allah onu ardarda 7 arda gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdüm. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı hep o günahı işlediler. Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Şüphesiz su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye. Artık suğura bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp Birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur. Gökte yarılır ve artık o gün o, Çökmeye yüz tutar. Melekler onun etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, Bunların da üstünde sekiz melek yüklenir. O gün huzura alınırsınız. Size ait hiçbir sır, gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen alın. Kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum der. Artık o meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Geçmiş günlerde işlediklerinize karşılık afiyetle yiyin için Kitabı sol tarafından verilene gelince o, Keşke der, Bana kitabım verilmeseydi de, Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke onunla, Ölümümle her iş olup bitseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Saltanatım da benden koptu, Yok olup gitti. Onu yakalayın da bağlayın. Sonra, Alevli ateşe atın onu. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Ancak günahkarların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki Hiç şüphesiz o çok şerefli bir elçinin sözüdür Ve o bir şair sözü değildir Ne de az iman ediyorsunuz Bir kahin sözü de değildir Ne de az düşünüyorsunuz Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir eğer bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, Elbette onu kıs kıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız. Doğrusu o, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu, Şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kafirler için bir iç yarasıdır. Ve o gerçekten kat'i bilginin ta kendisidir. O halde ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et. suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birisi yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından İnkarcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi. Melekler ve ruh oraya, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost dostu sormaz. Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki o günün azabından oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki o alevlenen bir ateştir. Derileri kavurup soyar. Yüz çevirip geri dönen, Toplayıp yığan kimseyi çağırır. Gerçekten insan tek hırslı yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda, Sızlanır, feryat eder. Ona imkan verildiğinde ise, Pinti kesilir. Ancak, Şunlar öyle değildir. Namaz kılanlar ki onlar namazlarında devamlıdırlar. Mallarında isteyene ve mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar. Ceza gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından korkanlar ki rablerinin azabına karşı emin olunamaz. Irzlarını koruyanlar ancak Eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna. Çünkü onlar kınanmaz. Bundan öteye geçmek isteyenlerse, Onlar taşkınların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Şahitliklerini dosdoğru yapanlar. Namazlarını koruyanlar. İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O kafirlere ne oluyor ki, Bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık. Şu halde işin gerçeği öyle umdukları gibi değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki şüphesiz Onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. Ama sen onları bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşun dek dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edile geldikleri gündür. Nuh Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını arttırdı. Gerçekten de günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki, Üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış? Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de bir çera yapmıştır. Allah sizi de yerden ot gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Allah onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye yeryüzünüz sizin için bir sergi yapmıştır. Nuh Rabbim dedi. Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular. Ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yağustan, Yauktan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır. Bunlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma.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 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki Cinlerden bir topluluğun dinleyip de Şöyle söyledikleri bana bah yolunmuştur. Gerçekten biz doğru yola ileten Harikulade güzel bir Kur'an dinledik de Ona iman ettik Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız Hakikat şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş. Halbuki biz, gerek insanlar, gerekse cinler, Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık. Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, Cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da Onların taşkınlıklarını arttırırlardı Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı Doğrusu biz göğü yokladık Fakat onu sert bekçilerle Alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk Halbuki biz onun bazı kısımlarında dinlemek için oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi buluyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Gerçekten biz, kimimiz salih kişiler, kimimizse bunlardan aşağıda olmak üzere türlü türlü yollar tutmuştuk. Şu gerçeği şüphesiz anladık ki biz yeryüzünde bulunsak da Allah'ı aciz bırakamayacağız. Başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız. Doğrusu biz o hidayeti işitince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık ne bir ecrinin eksikliğe uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar. İçimizde Teslimiyet gösterenler de var, Hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler, Doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlara gelince, Onlar cehenneme odun olmuşlardır. Şayet doğru yolda gitselerdi, Bu hususta kendilerini denememiz için, Onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Onu, gitgide artan çetin bir azaba uğratır. Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona yalvarmaya kalkınca, neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. De ki, ben ancak Rabbime yalvarırım. Ve O'na kimseyi ortak koşmam. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim. De ki, gerçekten Allah'a karşı beni kimse himaye edemez. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah katından olanı O'nun gönderdiklerini tebliğidir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Sonunda tehdit edilip durduklarını gördükleri zaman, kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az imiş bileceklerdir. De ki, tehdit edile geldiğiniz yakın mıdır, yoksa, Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar ben bilemem. O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü o bunun önünden ve ardından gözcüler salar. Ki böylece onların Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır. Müzemmil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtünüp bürünen! Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. Yarısını yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha elverişlidir. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet var. Rabbinin adını an. Bütün varlığınla ona yönel. O doğunun da Batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesine sığın. Onların söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde boyunduruklar, yakıcı bir ateş, Boğazdan geçmez bir yiyecek Ve elem verici bir azap vardır O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır Dağlar çöküntüyle akıp giden kum yığınına döner Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek Doğrusu size de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik. Peki, inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden, kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Gökyüzü bile onunla yarılacaktır. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir. İşte bu, şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse, Rabbine bir yol tutar. Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini yatmadan geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını, Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü ölçüp biçen ancak Allah'tır. O, sizin bunu sayamayacağınızı bildiği için, sizi bağışladı. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan aramak üzere, Yeryüzünde yol tepecekler. Diğer bir kısmınız da, Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla, Ödünç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müddessir suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey bürünüp sarınan! Kalk ve uyar! Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. O suğra üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler için kolay değildir. Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak. Üstelik o daha da arttırmamı umuyor. Asla! Çünkü O bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben O'nu sert bir yokuşa sardıracağım. Zira O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Canı çıkasıca ne biçim ölçtü, biçti. Sonra canı çıkasıca tekrar nasıl ölçtü, biçtiyse. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı en sonunda kibrini yenemeyip sırt çevirdi de bu dedi olsa olsa nakledilen bir sihirdir bu insan sözünden başka bir şey değil ben onu sekara sokacağım sen biliyor musun sekar nedir hem bırakmaz hem vazgeçmez o insanın derisini kavurur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 Ay'a and olsun ki, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabah'a and olsun ki, O, insanlık için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak sağdakiler başka. Onlar cennetler içindedir. Günahkarlara ''Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?'' diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. ''Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Dalanlarla birlikte dalıyorduk. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda, bize ölüm geldi çattı artık şefaatçilerin şefati onlara fayda vermez böyleyken onlara ne oluyor ki adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çeviriyorlar daha doğrusu onlardan her biri kendisine açılmış sayfeler verilmesini istiyor hayır aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla! Bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Dileyen ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Kıyame suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kendini kınıyan nefse yemin ederim. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Fakat insan, Önündekini yalanlamak ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Hayır, hayır, sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece. Rabbinin huzurudur. O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Artık insan kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün. Onu çar çabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve onu okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da bize aittir. Hayır. Doğrusu siz çar çabuk geçeni seviyor, ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Yüzler de vardır ki o gün... Buruşacaktır. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezeceklerdir. Artık gözünüzü açın. Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, Tedavi edebilecek kimdir denir. Bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar. Ve bacak bacağı dolaşır. İşte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. İşte o doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline gitmişti. Layıktır o azap sana, layık. Evet, layıktır o azap sana, layık. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O, akıtılan meninin içinden bir nutfe değil miydi? Sonra bu, alaka olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmişti. Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti. Peki Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun... İster mankör Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık İyilerse kafur katılmış bir kadehten içerler Allah'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır O kullar şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak Verdikleri Sözü Yerine Getirirler Onlar Kendi Canları Çekmesine Rağmen Yemeği Yoksula Yetime Ve Esire Yedirirler Biz Sizi Allah Rızası için Doyuruyoruz Sizden Ne Bir Karşılık Ne De Bir Teşekkür Bekliyoruz Biz Çetin Ve Belalı Bir Günde Rabbimizden Korkarız Derler işte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger, Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve ipekleri lütfeder. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görülür orada ne de dondurucu soğuk. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Yanlarında gümüş kaplar ve billur kaselerle, gümüş beyazlığında şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sakiler bunu ölçüsünce tayin ve takdir ederler. Onlara orada bir kaseden içirilir ki, karışımında zencefil vardır. Orada bir pınardandır ki, Adına Selsebil denir. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki, Onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. Ne yana bakarsan bak, nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Bu sizin için bir mükafattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut hiçbir nanköre boyun eğme. Sabah akşam, Rabbinin ismini yadet, et. Gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Şu insanlar çar çabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık. Onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getiririz.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 Mürselat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun birbiri peşinden gönderilenlere Şiddetle eserek savurup atanlara Yaydıkça yayanlara Birbirinden iyice ayıranlara Arıtmak, sakındırmak için öğüt telkin edenlere Bilin ki Size vaat olunan şey gerçekleşecek. Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gök kubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin şahitlik vakti tayin edildiği zaman hangi vakte ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün yalan sayanların vay haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalan sayanların vay haline. Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Biz buna güç yetirmişizdir ve bizim gücümüz ne büyüktür. O gün yalan sayanların vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı? Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. O gün yalan sayanların vay haline. O gün şöyle denilir. Yalan saya geldiğiniz azaba doğru gidin. Üç kola ayrılmış ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin. O saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım sanki birer sarı deve gibidir. O gün yalan sayanların vay haline. Bu kafirlerin konuşamayacağı bir gündür. Onlara izin de verilmez ki mazeretlerini beyan etsinler. O gün yalan sayanların vay haline. Şöyle denir. Bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir hileniz varsa gösterin bana hilenizi. O gün yalan sayanların vay haline. Şüphesiz takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalan sayanların vay haline... Yiyiniz, dünyadan faydalanınız biraz. Gerçek şu ki, sizler suçlusunuz. O gün, yalan sayanların vay haline. Onlar, kendilerine, Allah'ın huzurunda eğilin denildiği vakit, eğilmezler. O gün, yalan sayanların vay haline. Onlar artık bundan sonra, Hangi söze inanacaklar?